Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Hürmüs Hanım Kazan Mustafa Kovancı Dramatürk Bilge Bölükbaşı Yöneten Kazım Akşar Yapımcı İsmet Keten Efektör Kani Akın Oynayan sanatçılar Fahriye Sema Aybars İbrahim Serhat Nalbantoğlu Aytül Berrin Öney Caner Cüneyt Gündoğdu Yalçın Alpay İzbrak Yusuf Alptekin Ertürk Teşekkür ederim İbrahim Teşekkür ederim İbrahim Sayende çok güzel bir akşam geçirdim. Daha konuşacaklarımız bitmedi. Bütün geceyi zehir etmiş olman yetmedi, değil Boşuna mi? Koşuna uğraşma Fahriye. Zeytin yağ gibi üste çıkmaya çalışmanın faydası yok. Artık insan önüne çıkacak hal bırakmadın. Kabahat bende ki o düğüne gitmeyi kabul ettim Bırak şimdi bu anlamsız sözleri ah, yaşamımız indana çevirdiğini daha ne kadar görmezden geleceksin Asıl sen benim hayatımı karartıyorsun Sürekli olarak kaygı ve endişe içindeyim Farkına varmanı istediğim şey de bu Ne demek istiyorsun sen açık konuş of, Saplantıların artık beni çıldırtmaya başladı anlıyor Masum musun? Asum rolü oynama Fahri. Suçumun ne olduğunu söylersen memnun olacağım Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sende hiç utanma sıkılma yok mu? Zaten asıl sorunumuz bu Yıllardır benim nasıl bir insan olduğumu anlayamadın Yanılıyorsun neler yaptığını Hatta aklından neler geçtiğini bile çok iyi biliyorum Öyle mi? Olanları fark etmeyecek kadar budala değilim ben of İbrahim yeniden başlamayalım lütfen Masamıza gelip oturduğu sürece neredeyse adamın içine düşecek gibi. Yalnızca 5-10 dakika oturdu Ayrıca Yusuf'un okul arkadaşım olduğunu pekala biliyorsun Neden açıkça eski nişanlım diyelim Yeter artık atum... Seni daha fazla dinlemeyeceğim Ne no, söylediklerimden rahatsız mı oldunuz hanımefendi oh, Evet Ayrıca geçmişi kurcalamanın hiçbir anlamı yok. O halde neden onu görünce sevinçten uçacak gibi oldun? Adeta yiyecekmiş gibi bakıyordun. Ha tabii. yamyam yam olduğumu unuttun. Alay baksa. etme benimle. Eşinin gözlerinin önünde bir başkasıyla flört etmesini kabul edecek bir adam değilim. Ağzından çıkanları kulağın duysun. Ben iki çocuk annesiyim. Ama hiç öyle davranmıyorsun. Neden erken kalkmak istedin? Çünkü utancından çocukların yüzüne bakacak halim bile Daha fazla rezalet çıkartmanı istemediğim için... Çocuklar geldi. Artık çeneni kapat tamam mı? Neden? Annelerinin nasıl bir kadın olduğunu bilmeye onların da hakkı var. İstediğin kadar bağırabilirsin. Ben içeri gidiyorum. Bundan sonra nefesim üzerinde olacak. Beni duyuyor musun? bir gün öyle değil mi anne? Evet kızım. Pencereyi açayım da içeri temiz hava girsin. Ee, Aytül hazır ayaktayken şu örgümü uzatır mısın? Peki. Mevsimlerden en çok baharı seviyorum. İnsanın içini yaşama sevinci kaplıyor. Güneş, çiçekler, kuşlar. Ah. Anne, yoksa beni dinlemiyor musun? Baharı anlatıyordun. Çiçekler, kuşlar. <gülüyor> Bir şey kaçırmamışım değil mi? Öyle ama sanırım benim kadar coşku duymuyorsun. Çevremle ilgilenecek halde değilim Aytül. Moralin neden bozuk? Bilmezmiş gibi konuşma lütfen. Yoksa sabah babamla yine kavga mı ettiniz? Kapışmadığımız saat yok ki. Önceden birbirinize karşı pek böyle davranmazdınız. Sana öyle geliyor kızım. Demek ki ben tanık olmadım. Çocukluğunuzda kardeşinin de senin de olumsuz etkilenmenizi istemediğim için her şeyi sineye çekiyordu. Eskiden beri mutsuz bir evliliğiniz vardı öyle mi? <gülüyor> Kıskançlığı ve saplantıları yüzünden gün yüzü göstermedi baban. Anne, beni yanlış anlamanı istemiyorum ama... Evet Aytül neden sustun? Oturup kendini sorguladığın oldu mu? Belki senin de hatalı olduğun... Tek hatam babanla evlenmiş olmam. Neden? <gülüyor> Boşver kızım. Düğünde yanımıza gelen adam kimdi? Yusuf. <gülüyor> e, ne olmuş ona? Hikayede o da yer alıyor değil mi? Yusuf'la liseyi birlikte okumuştuk. Tabii ki birbirinizi seviyordunuz. Münasebesizlik etme. <gülüyor> Özür dilerim anne. Ee devam etmeyecek misin? Yusuf'un üniversiteyi bitirmesine bir yıl kalan nişanlandık. Onunla evleneceğim günü sabırsızlıkla beklerken, üç ay beni hiç aramadıktan sonra hayatımı kabusa çeviren o mektubu aldım. Neler yazıyordu? İlişkimizin çocukluk aşkından doğan bir yanılgı olduğunu ve evlenmemizin mümkün olamayacağını. Onu bir daha görmedim. Ailesi burada yaşamıyor muydu? O yıl babası emekli olunca İzmir'e taşınmışlardı. Onunla karşılaşınca neden konuşmak istemediğini şimdi daha iyi anlıyorum. <gülüyor> Ayrıca babana bilirsin. Ama dayanamadığın için birkaç cümlede olsa konuştum. E masamıza kadar gelmiş bir kişiye saygısızlık etmek istemedim. <gülüyor> İki yıl süren bir evliliği olmuş. Babamla evlenmenin nedeni ona karşı duyduğun düş kırıklığı mıydı yoksa? Ailem olanlardan dolayı çok rahatsızlık duyuyordu. <gülüyor> bu nedenle baban beni istemeye geldiğinde... ...hemen evlilik kararı alındı. Yani apar topar oldu öyle mi? <gülüyor> Dedenin ve anneannenin ısrarlarına dayanamayıp... ...bu evliliği kabul ettim. <gülüyor> Anlıyorum. Aytül, neden öyle güldün? Birden buna benzer ne çok hikaye duyduğum aklıma geldi. <gülüyor> Unutma, insanların yaşamlarını birbirinden ayıran en büyük özellik... Ayrıntılardır kızım. Caner saati tamir edeceğini iyice bozmuşsun. Senin yaşındayken 5 dakikada halletmiştim ben bu işi. Baba, senin gibi saat tamirciliği yapmayacağımı biliyorsun. Üniversiteyi kazanamazsan görürüm ben seni. Çok iyi moral veriyorsun baba. Teşekkür ederim. Ukalalık istemez. Gül gibi mesleğin nesini sevmediğini anlamıyorum. Büyük babam ve senden sonra ben de bu işi yaparım. Hatta ileride çocuklarıma da öğretebilirim. Böylece tarihe geçmiş olduk. Ukalalık edeceğine eline şu bezi al da bitirin camlarını sil hadi. Buna ne gerek var? Anlamadım. Müşteri gelmediğine göre neden temizlik yapalım baba? Zaten canım sıkılıyor bir de senin saçmalıklarını dinleyemem Caner. Ne o? Dışarı mı çıkıyorsun? Evet bir iki saat sonra gelirim. Ee, hangi meyhaneye gidiyorsun baba? Haddini bil. Baba ile böyle konuşulur mu? Ee, yalnızca acil bir durum olduğunda seni nerede bulabileceğimi öğrenmek için sormuştum. Bir daha böyle sözler duymak istemiyorum anlaşıldı mı? Baba ben kötü bir şey söylemedim ki. Ayrıca dükkanı sık sık kapatıp içmeye gittiğini herkes biliyor. Bu yüzden de bütün müşterilerini kaybediyorsun. Terbiyesizlik etme. Özür dilerim baba özür dilerim canını sıkmak istememiştim. Ee, bu arada giderken her zamanki gibi dükkanı kapatsan iyi olur. Çünkü az sonra dershanede olmam gerekiyor. Ayıtül, bu saatte işte olman gerekmiyor muydu kızım? Neden sonrası için izin aldım baba. Neden yoksa hasta mısın? Yok hayır hayır. Yalnızca bugün canım çalışmak istemiyor. Gördüğüm kadarıyla sen de boş oturuyorsun. İşleri iyi gitmiyor mu? Ee, eskisi gibi değil. Hem biliyorsun son zamanlarda birçok saatçi dükkanı açıldı. Ama sen yılların ustasısın baba. Ne yapayım peki? Dışarı çıkıp müşteri gelmesi için bağıracak halim yok ya. Bu arada eve uğradın Aa, Annem temizlik yapacağını söylüyordu dün akşam. ...kadıncağız ev işlerinden rahat bir nefes almaya fırsat bulamıyor... ...öyle mi dersin... ...baba... ...doğrusunu istersen buraya annem hakkında konuşmak için geldim... Ee, evet... ...aytul seni dinliyorum kızım... ...annem için çok yanlış şeyler düşünüyorsun... ...anlamadım... İncir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerden olay çıkarıyorsun... ...evde hiçbirimizin huzuru kalmadı... ...sen bu işe karışma... Anne baba ara sıra tartışabilir bu her ailede olur. Ama her nedense bizim ailemizde alışkanlık haline geldi. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi baba. Olanlardan dolayı ben suçlanıyorum öyle mi? Evet baba. Artık gözünün önüne çektiğin o sis perdesini kaldırmalısın. Aklından geçen senaryoları bir kenara bırak lütfen. Yani oturduğum yerde hikayeler üretiyorum öyle mi? Boş yere annemin günahını alıyorsun. Suçlamalarının gerçekle hiçbir ilgisi yok anlıyor musun? Annenle birlik oldun öyle değil mi? Onun nasıl böyle kolayca suçladığına bir türlü aklım ermiyor baba. Bir daha böyle annenle beni ilgilendiren konulara karışmanı istemiyorum anlaşıldım? Boşuna uğraşıyorum. Yetişkin kişiler olarak kardeşimle beni anlayıp dinlemeye hiç niyetim yok. Çocuklar size önemli bir açıklama yapacağız. Neler oluyor? Uzun zamandır böyle tam kadro oturup konuşmamıştık. Aile meclisi toplandığına göre önemli bir şey var. Caner susar Sus. mısın lütfen? Evet dinliyoruz baba. Çocuklar annenizle ayrılmaya karar verdik. Ne? Yani, yani, yani baba... Bu, boşanacak mısınız? Yoksa kötü bir şaka mı bu? Şaka değil çocuklar. Babanız doğru söylüyor. Hı? Doğrusu neden şaşırdığımı anlayamıyorum. Zaten bu kararı almak için oldukça gecikmiştiniz. Caner saçmalama iyi kes artık. Abla söylediklerim doğru değil mi? Bugüne kadar çevremdeki insanlara ailemden söz etmekten hep çekindim. Neden yavrum? Çünkü tartışmalarınız yüzünden aile olduğumuzu duymuşamaya hiç fırsat bulamadım. Şimdi bunun nedenlerini tartışacak değiliz. Elbette, elbette. Ben yalnızca hazır ikinizi de karşımda bulmuşken... Duygularımı açıklamak istedim o kadar. Durumu daha fazla dramatikleştirmenin anlamı yok. Ay, lütfen yapma kızım. Bu kararın... Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Hem... Boşanmanızın hepimize de önemli bir faydası olacak. Anlayamadım. Bu sayede... Birbirinizle kavga etmemiş olacaksınız. Haksız mıyım? İnanın çocuklar böyle olmasını istemezdim. Aa, kamyonet geldi. Bir, birkaç parça eşya götüreceğim. Nereye? Dükkanın az ilerisinde bir ev tuttum. Bundan sonra orada kalacağım. Beyefendi, ee, beyefendi, e, saatin bozuldu, tamir edebilir misiniz? İşim bu olduğuna göre sanırım yapabilirim, yalnız biraz beklemeniz gerekiyor, e, şöyle oturun lütfen. Her zaman böyle müşterilerinizin yüzüne bakmadan mı konuşursunuz acaba? Ah! <gülüyor> Yalçın, sen misin dostum? Hayır efendim, onun müsbettesiyim. Muzikliği <gülüyor> <gülüyor> hiç bırakmayacaksın değil mi? Gel, gel, gel bir sarılayım, gel, gel. <gülüyor> Aa, hoş geldin, hoş, geldin. <gülüyor> hoş bulduk özlemişim seni yahu ben de öyle ya en son ne zaman görüşmüştük ee, sanırım on yıl oldu. Beyoğlu'nda bir meyhanede karşılaşmıştık. Unuttun mu yoksa? Yalnızca aradan kaç yıl geçtiğini hatırlamıyorum canım. Sen askerdeyken de böyleydin. Bu yüzden sana şaşkın İbrahim derdik. <gülüyor> Senin lakabın da palyaço Yalçın'dı değil mi? <gülüyor> ha, ne güzel günlerdi. Ya haklısın dostum. Ee, söyle bakalım seni buraya hangi rüzgar attı? Çalıştığım şirket buraya bir şube açmaya karar verdi. Bu iş için de beni görevlendirdiler. Uzun süre kalacak mısın? Bu yönetim kurulunun çalışmalarımı beğenmelerine bağlı. Senin altından kalkamayacağın iş yoktur ki. <gülüyor> ya çekmeye de bayılırsın. <gülüyor> ee, peki nerede kalacaksın? Kiralık beyi buluncaya kadar otelde kalacağım. Yok olmaz öyle şey. Bende kalıyorsun dostum. E, e, teşekkür ederim ama aileni rahatsız etmek istemem. Ben e, artık yalnız yaşıyorum. İbrahim... Şaka mı bu? Hayır Yalçın. Boşandım. Bunca yıldan sonra nasıl olur? Boş ver şimdi bu konuyu. Sonra anlatırım. Benim fakirhaneye geliyorsun değil mi? Hem bana can yoldaşı olursun. <gülüyor> hekala. hekala. <gülüyor> çok dalgınsın yoksa kötü bir şey mi oldu Aytül senin için üzülüyorum kızım Aa, neden kazandığın bütün parayı eve harcıyorsun oysa gelinlik kız oldun çeyizini tamamlamamız gerekir lütfen böyle konuşma anne ayrıca bana epeyce çeyiz hazırladın gene de Aa, bir daha bu konuyu açmayalım olur mu keşke ben de bir şeyler yapabilsem dur bakalım neden olmasın Aa, ne oldu A aklına bir fikir mi geldi? <gülüyor> Hem de parlak bir fikir. Ön araştırmasını yaptım bile. Söylesene kızım çatlatma insanı. Her zaman kendine ait bir dükkanın olsun istemez miydin? Evet. E neden böyle bir girişimde bulunmayalım? <gülüyor> <gülüyor> Emürsün doğrusu. <gülüyor> dükkan açmak kolay mı sanıyorsun? Kirası, içinin düzenlenmesi. Ya, Fatma ablanın evinin alt katındaki küçük dükkan boş duruyor. Bize uygun bir fiyatı kiraya verecekler. <gülüyor> o kadarla iş bitsi. E peki kirayı nasıl ödeyeceğiz? Fatma ablam nasıl olsa boş duruyor. Kazanmaya başlayınca ödersiniz dedi. Dükkanın içinde tezgah, raf falan var. Bankadaki birikmiş paramla da öbür eksikleri tamamlarız. E benim bilezikler de var. E, o halde bu iş oldu demektir. Ah ne ala. Peki malı nasıl satın alacağız? Ha? E, bir çırpıda açıverdin dükkanı. Hı, bir kısmını peşin veririz. Geri kalanı da taksitle öderiz. Peki güzel de ne satacağız? Örgü üzerine olur anne ayrıca iç çamaşırı çoğap filan da satarız Peki işin ne olacak kızım? Dükkanı sen idare edersin anne akşamları işten çıkınca cumartesi günleri ben de gelirim Ne desem bilmem ki Oyun bozanlık yok hiç itiraz istemem anne anlaştık mı? <gülüyor> Öyle olsun bakalım <gülüyor> dostum, 20 yıllık evliliğimiz mahkeme koridorlarında sona erdi. Ne kadar oldu? 6 ayda olmak üzere. İbrahim, gördüğüm kadarıyla bu duruma pek alışabilmiş değilsin. Yanılıyor mu? Ee, i̇dare etmeye çalışıyorum. Hayata yeniden başlamak gibi bir şey. Kolay olmuyor tabii. Ee, elbette, elbette. Akşam eve döndüğün zaman seni bekleyen birinin olmadığını bilmek e, sanırım insana zor gelir. Hem de nasıl... Artık eşinin duvardaki şu fotoğrafıyla kavga ediyorsun. He? İnsan öyle hemen alışkanlıklarından vazgeçemez değil mi? <gülüyor> Yalçın neyi ima etmeye Ya Kendi evliliğimi düşünüyorum da eşimle sık sık önemsiz nedenlerden ötürü tartışırız. E, en fazla yarım saat dargın kalırız. Peki sonra ne olur? İkimizden biri harekete geçer ve bu oyuna son verir. ...davranışlarımızın çocuksuluğunu eleştirip gülmeye başlarız. Bu anlattıklarının benimle ne ilgisi var? Bazen olanları çocuklarımıza da anlatırız. Çoğu zaman ev kahkahadan yıkılacak gibi olur. <gülüyor> <gülüyor> Sana boşuna palyaço alçın dememişler. Sevgili dostum keşke ara sıra da olsa herkes yaşama palyaço gibi bakabilse. Sorunlar büyümeden önlenmiş olur ha? Bu yalnızca senin düşüncen. Elbette. Evliliğimin bu hale gelmesini istemezdim. Ne var ki senin aile yaşantında benimki arasında dağlar kadar fark var. Doğru. Her evde değişik mobilyalar vardır. Bunlar kullanılmaz hale gelince de ne yapılır? Atılır. Ne demek istiyorsun Yalçin şimdi? Sence Fahriye beni bir eşya gibi attı öyle mi? Sanırım bu soruyu kendine sorma. Daha doğru olacak. Bir nesneymişim gibi konuşma lütfen. Ayrıca kimsedenle herhangi bir eksiğim yok benim. Haklısın İbrahim, haklısın. Bence fazlan bile var. Ne demek istiyorsan açıkça söyler misin? Fazlalığın nedir biliyor musun? Kıskançlığın. İnsan sevdiklerini kıskanır. Aşırı kıskançlığın güvensizlikten kaynaklandığını söylerler. Böyle insanlar her şeyden önce kendilerine güvenmezmiş. Saçma. Bu görüşü kabul etmem mümkün değil. Peki sana bir soru soracağım. Ama dürüstçe cevap vereceksin tamam mı? Benim hiç yalan söylediğimi gördün mü Yalçın? Evet. Seni dinliyorum. Duvarda asılı olan şu fotoğraf. Eşimin fotoğrafı olduğunu biliyorsun. Neden o fotoğrafa baktığımı gördüğün zaman yüzündeki ifade değişiyor? Yoksa bunu da mı kıskanıyorsun? Bu çok saçma bir soru. <gülüyor> evet ama doğru. Kıskanıyorsun. Beni hasta bir adam yerine koyman hiç hoşuma gitmiyor. Bu bile önemli bir gelişme. <gülüyor> Yalçın. Yine palyaçoluk yapmaya başladığının farkında mısın? İki saat boyunca neden boşandığını anlattın. Hangi sonuca vardığımı açıkça söylememi ister misin dostum? Beni suçladığın ortada. Yoksa kalbimi kıracak şeyler söylemezdin. Elbette üzülmeni istemiyorum. Ama anlattığın hikaye yalnızca eşini nasıl kıskandığından ibaret. Beni şaşırtan meydanda dişe dokunur hiçbir şeyin de olmaması. Beni anlamayacağını biliyordum. Haklısın. Şiddetli geçimsizlik dedikleri bu olsa gerek. Aytül hoş geldin kızım Nasılsın? İyiyim baba Kardeşin ne yapıyor? Üniversite sınavının sonuçlarını bekliyor Artık yanıma eskisi kadar sık uğramıyor da ee, Olanları hala kabullenmiş değil Yalnızca o mu? Ne söylediğini anlayamadım baba ee, Kulağıma dükkan açacağınıza dair bazı söylentiler geldi Aslı Asları var mı? <gülüyor> evet annemle birlikte açacağız Peki bu işi kolay mı zannediyorsunuz? Hayır ama başaracağımıza inanıyorum. Yün satarak para kazanacağınızı umuyorsanız yanılıyorsunuz. Neden olmasın? Ayrıca tuttuğunuz dükkan cadde üzerinde değil. Oraya kimse gelmez. İlk günler çevremiz yeterli olur. Zamanlarda insanların ayağı alışır. Bu parayı sokağa atmaktan başka bir işe yaramaz. <gülüyor> Teşekkür ederim baba. Doğrusu çok iyi destek oluyorsun. Ee, şey ben sadece... <gülüyor> neyse neyse. Evinin anahtarını ver de hazır gelmişken biraz temizlik yapayım. Gerek yok kızım. Lütfen baba. Niyetin beni üzmek mi? Peki peki. Anahtar ceketimin e, cebinde. İbrahim neden bu kadar gergin olduğunu söylemeyecek misin? Fahriye dükkan açıyormuş. Esnaflığın kolay bir iş olduğunu sanıyorlar. Yok canım zor olduğunu biliyorlardı Bu hiç çocuk oyuncağı değil. Bence gerektiğinden fazla tepki gösteriyorsun. Yoksa onları alkışlamam mı gerekiyor? Neden olmasın? Bu, bu... önemli bir olay. Ben de bunu söylüyorum zaten. Herkes ticaret yapamaz. Aldısı verdisi bir yığın ayrıntıyla uğraşmak lazım. Yıllardır esnaflık yaptığın için... ...ucundan kenarından ailen de bu işin içinde değil ya miydi? Yalçın saçmalama. Bu aynı şey demek değil. Canım doğru olabilir. Ama onlara moral vererek destek olmalısın. Fikrimi almaya bile tenezzül etmediler. Karşı çıkacağını bildikleri içindir ayrıca. Evet. Sen artık Fahriye ile evli değilsin. Yaşamına ait kararlar verirken sana danışması gerekmiyor. <gülüyor> Sanırım haklısın dostum. İbrahim nereye gidiyorsun? Mutlaktan bardak getireceğim. Bu arada sen de şişenin kapağını açıver hadi. <gülüyor> Ya bu gidişle beni de kendine benzeteceksin. <gülüyor> işte, i̇şte kapak açıldı. Evet. Ver bakayım bardağını. Kızım ulaşıkları yıkamış. Ha. Hürmüz Hanım'a iş kalmadı. <gülüyor> Hürmüz Hanım mı? O da kim? Bu ha. evin işlerini kim yapıyor sanıyorsun? E ya kızın canım Aytül 15 günde bir geliyor. Yoksa hayatında bir kadın mı var ha? <gülüyor> Hürmüz benim kendi kendime taktığım bir isim. <gülüyor> Bu çok hoş doğrusu. Hı. Demek ki ev işi yaparken hayali bir kadınla konuşuyorsun öyle mi? Evet. Umarım çıldırdığımı düşünmüyorsun. Yok canım. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Nedir o? Ev işlerini o hayali kadının yaptığını mı varsayıyorsun? Sanırım öyle. Hmm. Peki sence bu nereden kaynaklanıyor? Bak... ...boşandığım ilk ay... ...yalnız yaşamak bana çok zor geldi. Çünkü hem çocukken hem de evliliğim süresince... ...her şey önüme gelmişti. Bu yüzden boşanınca hangi yemeği pişirmeye... ...kaksam sonuç berbat oluyordu. Bu durumda kendimi suçlamakta işime gelmedi. Ve böylece... ...Hürmüz Hanım'ı yarattın. Sen bir dahisin dostum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında aslında yalnızca çaresiz kalmış bir insan. Ay yoruldun mu anneciğim? Ay hem de nasıl? Akşam eve gidince koltuğa oturup şöyle ayaklarımız uzatu vereceğim. <gülüyor> Dükkanımızın açılışı çok güzel oldu, değil mi? Bu kadar insanın geleceğini hiç tahmin etmiyordum doğrusu. <gülüyor> Haklısın Aytil. Sanki büyük bir mağaza açılışı <gülüyor> gibi oldu. İyi ki seni dinlemişim kızım. Her gün böyle olursa umduğumuzdan çok kazanırız herhalde. <gülüyor> Umarım senetleri zamanında ödeyebiliriz. Aa, bunu He. düşünmek için henüz erken değil mi anne? Ay, bu işi elimize yüzümüze bulaştırmaktan korkuyorum. atelaşlanmaya hiç gerek yok. En kısa zamanda borçlarımızı ödeyeceğimizden eminim. Oh inşallah. inşallah. Ee, ah. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Kolay gelsin. Baba... ...daha erken geleceğini umuyordum. Ee, öğlen geldim ama... ...içerisi çok kalabalık olduğu için dükkana girmek istemedim. Neden çekindiğini anlayamadım doğrusu babacığım. E, ay tül lütfen kızım. Ee, şey... ...size belki garip gelebilir ama... ...herkes gibi çiçek yerine dükkanda kullanmanız için... ...temizlik malzemeleri aldım. Ah, teşekkürler İbrahim. <gülüyor> e, bakalım neler varmış. Ah kova. <gülüyor> Minik bir süpürge... Oo, cam silici <gülüyor> Kızım onları şimdi kullanmayacaksın değil mi? Aa, elbette Teşekkürler baba Bir şey değil kızım ee, Neyse ee, ben biraz dışarı hava almaya çıkıyorum Görüşmek üzere Fahriye umarım bana kızgın değilsindir Ne için? Şimdi bu dükkanı açarken size hiç yardımım dokunmadı. Aytül her şeyin üstesinden geldi. <gülüyor> Çok becerikli bir kızımız var. Kızımız. Hmm. Biz, i̇şlerin nasıl? Düzelmeye başladı. Hayatımı düzene sokmak için mücadele ediyorum. Senin adına sevindim. Ee, arkadaşın yanında daha ne kadar kalacak? Belli değil. Bugün çok yorulmuş olmalısın. Yok asıl yorulan çocuklar oldu. Bütün gün sağa sola koşturup durdular. Ee, Fahriye ben düşündüm de. <gülüyor> ee, evet. Akşam yemeğini birlikte yesek. <gülüyor> Buna istediğimi sanmıyorum. Ee, bu ikimiz için de sanıyorum... İbrahim ben de senin gibi hayatıma yeni bir düzen vermeye çalışıyorum. Bunu yaparken hiçbir şekilde kafamın karışmasına izin vermeyeceğim. Anlıyor musun? Evet ama keşke sen de beni anlayabilse. Bugün dükkanı açmamışsın. İstirahat ettim. Şuna açıkça yataktan kalkamadım desene İbrahim Neden kendini kandırıyorsun Sinirlerimi bozuyorsun Yalçın Dün gece eve geldiğin zaman ayakta duracak halin yoktu Durumun o kadar kötüydü ki Aklımdan alkol komasına girmiş olabileceğim bile geçti Benim için tasalanmana hiç gerek yok Sabah olunca da seni yataktan kaldırmayı bir türlü başaramadım Bunları duymak istemiyorum Bütün günüm seni merak etmekle geçti Bu hiç umrunda değil mi? Hani bana söz vermiştin? Artık içmeyecektin Özür dilerim Yalçın tamam Bu kadar basit değil. Verdiğin sözü tutmayarak beni çiğnedin. Gerçekte beni de değil. Yalnızca kendini. Haklısın. Ama çok sinirlenmiştim. Neden? Yoksa ailenin dükkan açmasını mı kıskandın? Hayır. Ayrıca bu kıskançlık nakaratını da bir daha duymak istemiyorum. Tamam tamam tamam. Özür dilerim İbrahim. Fahriye'ye akşam yemeğini birlikte yemeği teklif ettim ama... Kabul etmedim. Şişelere sarılmak yerine beni aramanı isterdim. Bir daha hiçbir zaman aile olarak bir araya gelemeyeceğiz. Bak bunu zaman gösterir dostum. Eğer bu davranışını sürdürürsen... ...olumlu bütün ihtimallerin ortadan kalkacağından emin olabilirsin. <Gülüyor> Senin ne işin var burada <gülüyor> Alışveriş yapmaya gelmiş olamaz mı <gülüyor> Yoksa örgü örmeye mi başladın <gülüyor> e, Hoş geldin demek yok mu <gülüyor> Kusura bakma Seni bir an karşımda görünce çok şaşırdım İzmir'e döndüğünü sanıyordum e, Seninle konuşmak için geldim Fahriye Anlayamadım Boşandığını duyduğum günden beri seni görmek istiyordum Sonunda tüm cesaretimi toplayıp bunu yapmaya karar verdim e, Gelmeni yasaklayamam Yusuf Burası bir dükkan olduğuna göre... Anlamıyormuş gibi davranma lütfen. Pekala. Oyun oynamaya lüzum yok. İstediklerini açıkça söyleyebilirsin. Ee, şey... Bıraktığımız yerden... ...tekrar devam etmeye ne dersin? Aa, harika bir düğün yapar. Sonra da balayına çıkarız. Hı? Pembe panjurlu bir evimiz... ...ve bir düzüne de çocuğumuz olur. Fahriye duygularımla neden alay ediyorsun? ...geçmişi kurcalamanın hiçbir anlamı yok. Ben gelecekten söz ediyorum. Bunun nasıl düşünebildiğini anlayamıyorum Yusuf. Neden olmasın? İkimiz de evli değiliz. Ayrıca seni hala sevdiğimi biliyorsun. Sevseydin... ...yıllar önce hayallerimi yıkmazdın. Ee, hatalı olduğumu kabul ediyorum ama... Her zaman tercih ettiğin o kadının... ...benden ne fazlası var diye düşündüm. Ee, o zamanlar... Çok hareketli bir ortamda yaşıyordum. Sessiz sedasız biri olduğum için... ...yaşantına ayak uyduramayacağımı düşünmüş olmalısın. Haksız mıyım? Bu bir yanılgıydı Fahriye. Herkes hata yapabilir. <gülüyor> Hatırlıyorsan... ...ilişkimizi de bir hata olarak nitelendirmiştin. Ee, ben seni çok üzdüğümü biliyorum. Hatamı düzeltmek için bana fırsat vermelisin. Çok geç kaldın Yusuf. O günlerin Fahriye'si yok artık karşılığında. Hayır, hayır. Gözlerin beni hala sevdiğini söylüyor. Ben yıllar öncesinde kalan... ...eski nişanlımı seviyordum. Seni değil. İçindeki öfke yüzünden böyle konuşuyorsun. Hayır Yusuf. Ayrıldığımızda... ...içimi büyük bir nefret kapladı zannediyordum. Ama sonra anladım ki... ...sen yalnızca... ...başka bir hayatı tercih etmiştin. Beni sevmiş olsaydın... <gülüyor> Neyse İstersen ayrıntıları açıklayabilirim Yok yok gerek yok Yusuf Artık hayatımda şu ya da bu şekilde Hiçbir yerin olmadığını anlamalısın Son sözün bu mu? zorunda değilim. O adamı neden dükkana aldığını merak ediyorum. Seni hiç ilgilendirmez. Söylemesen de biliyorum zaten. Sana evlenme teklif etti. Öyle değil mi? Evet. Peki. Sen ne dedin? Kabul etmedim. Şimdi mutlu oldun mu? Ben onu onu istediğini zannediyordum. İbrahim. Yıllarca başımın etini boş yere yediğini anladın mı şimdi? <gülüyor> ha? Bu, bu bir rüya olmalı. Zaten evliliğimiz boyunca rüya gördün. Böylece de yaşamımızı kabusa çevirdim. Haklısın Fahriye haklısın. Aa, bunu söyleyebilmen bile güzel. Bak senin de gördüğün gibi... ...artık değiştim ben. <gülüyor> Az önceki halini unutuyor olmalısın. Başla. Çok sinirliydim. <gülüyor> Fahriye. Evet? Bir şey mi istiyorsun? Benimle... ...tekrar evlenir misin? Şimdi beni... ...iyi dinle İbrahim. Mutsuz bir evliliğimiz oldu Çocuklarım için sesimi çıkarmadım Artık onlar her şeyi anlayabilecek kadar büyüdüler Boşandıktan sonra da evin bir bireyi olduğumun farkına vardım Bak biliyorum kalbini çok kırdım ama ben bunu telafi yo, edebilirim Yok önemli olan ben değilim İbrahim ee, Ne demek istediğini anlayamadım her şeyden önce çocuklarımızın kırılan kalpleriyle ilgilenmelisin. Bence bu önemli bir gelişme dostum. Çok iyimsersin Yalçın. Karamsar olmak için ortada bir neden göremiyorum. Resmen beni başından savdı. Yok canım hiç sanmam. Sana kapısının aralık olduğunu belirtmişken daha ne istiyorsun? Bilemiyorum. Söylediğim gibi aileni tekrar yanında görmek istiyorsan onlara değiştiğini kanıtlamalısın. Nasıl? Sevdiğin insana verdiğin değeri gösterdiğin ölçüde sorunlar ortadan kalkar. Ne kadar yapıcı olursan o denli mutluluğun artar dostum. <gülüyor> Felsefeye giriş ders bir. <gülüyor> Kaygılarından sıyrılıp sevdiklerini kucaklamanın zamanı geldi dostum. Ah, sana çok şey borçluyum Yalçın. Gerçekleri görmemi sağladığın için teşekkür ederim. Rica ederim dostum önemli değil. Borcunu nakit olarak ödeyebilirsin. ama. <gülüyor> Bak seni hep böyle görmek istiyorum. Beni de palyaç olaştırdın. <gülüyor> Merak etme iki gün sonra benden kurtulacaksın. Neden o? Yoksa gidiyor musun? Tam tersi. Bugün kiralık bir ev buldum. Ya buna ne gerek var? Ailem gelecek. Şirket yöneticileri burada açtığımız şubenin başında benim olmamı istiyor. Ya buna çok sevindim. Her akşam olmasa da sık sık görüşeceğiz. Benden hemen kurtulabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun dostum. En azından felsefe derslerine devam edebileceğiz ha. <gülüyor> <gülüyor> e, e, aileni ne zaman getireceksin? İki gün sonra. Onları çok özledin değil mi? Ah, hem ne nasıl? Sana imreniyorum doğrusu. Ha meyve almıştım. Gidip mutfaktan getir. Dur dur dur ben alırım ben alırım. Ya otur lütfen otur. Evin yabancısı mıyım? Elbette değilsin. Arkadaşım, dostumsun. Bir şey dedin İbrahim? Aa, meyveleri iyi yıka demiştim. Ya Hürmüz Hanım onu duydun. Yine baş başa kalacağız. Artık geceleri birlikte televizyon seyrederiz. Merak etme canım. Zaman su gibi akıp gider. Belki de birkaç ay sonra Fahriye yeniden evlenmeyi kabul eder. ...umutsuzluğa kapılmanın anlamı yok. Öyle değil mi... ...hürmüz <Gülüyor> bancının yazdığı Hürrem Hanım adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle. <Gülüyor>